İnna alhamdulillahi, n-ahmduhu, n-istaynuhu, n-istaghfiruhu, n-tubu ilayhi. Vana azzuhu Allah min shurur anfusina, vmin siyatat yamalina. Men yehdihi Allah, fala muzill lah, vman yudlil fala hadi lah. Alâ abdike ve muhammedin ve alâ ve sahbihi ecme'in Amma ba'd Bugün 13 Kasım 2009 Cuma İman serisi derslerimizin 9. dersi Mukaddime'den sonraki ilk dersimiz Yani mukaddime'den sonra 8 derslik bir mukaddime yaptık Elhamdülillah bitti Şimdi mukaddime'den sonraki ilk dersimiz e, tabii bu da e, imanın en baştan alınıp devam etmesiyle devam edecek inşallah. Yani konuları bir kısmını tekrar edip bir kısmını hiç bahsetmediğimiz noktalara ayıracağız imanda. Tabi ancak tekrarlayacağımız kısımları şu manada tekrarlayacağız. Tavsilli bir şekilde tekrarlayacağız. Yoksa aynı tekrarda zaten bir fayda yok. Tavsilli bir şekilde tekrarlayacağız. Ama ahi, e, buradan sana da tembih olsun inşallah. i̇nşallah. E, bu, Buradan sonrası asıl mevzu biliyor musun imanda? Yani özellikle buradan sonrasına yani 9. ders ve 9. dersten sonrasına dikkat etmek gerekir. Asıl mevzular, tavsilli mevzular. Ehl-i Sünnet'i diğer fırkalardan ayıran mevzular hı hı. E, bundan sonraki derslerde beyan olacak. Ama tabii bu sadece şey değil. Yani evet Ehl-i Sünnet bu noktalarda, bunlardan ayrılıyor. Şu şu noktalarda bunlardan ayrılıyor. Tamam, ortada bırakıyoruz değil. Bunların karşı tarafının delilleri, bunların şüpheleri vesaire bütün bunlar Elimizden geldiğince teferruatlı bir şekilde işlenecek inşallah. i̇nşallah. Tamam. Sen de inşallah soru sorma ki. Ee, anlamadığın yeri sor sadece. Tamam. Soruları dersten sonra alalım inşallah. Tamam. Şimdi tamam. diyoruz ki Bismillah. Bak hmm. ümmet arasında, İslam ümmeti arasında usulü din meselelerinde usulü dinden kastımız bizim Akidevi meselelerde ve akidevi meselelerde dinin usulleri vardır. Bunlar yani tabiri caizse diğer bir tabirle dinin olmazsa olmazları dediğimiz. İşte dinin bu olmazsa olmazları mevzularında ilk ihtilaflı mesele maalesef imanla alakalı mesele olmuş. Yani ümmet içerisinde ilk vuku bulan fitne, ilk çıkan fırka, sünnete, dine mukalefet eden dinin kabul ettiği, ikrar ettiği mevzularda, usulü din mevzularında muhalefet eden ilk fırka bu mevzuda muhalefet etmişti. Bunun, bundan dolayı Müslümanlar kitap ve sünnet noktasında da dahi olsa, kitap ve sünnet noktasında olsun veya akıllarıyla bir şeyleri ispat veya nefi noktasında olsun. İlk dediğimiz gibi, ilk ortaya çıkan fırka budur. Bundan dolayı bu fırkalar kitap ve sünnette ihtilafa düştüler. Birbirlerini tekfir ettiler, hatta birbirlerini öldürdüler. Yani bu beşer tarihinde, İslam İslam beşer tarihinde yani öyle bir olay oldu ki bu çok meşhur hariciler dediğimiz. Bunlar sahabe, sahabenin döneminde Sahabenin son dönemlerinde çıktılar ve kalıntıları da günümüze kadar dahi geldi. Bunlar müminlerin yolundan ayrıldılar. Allah'ın kitabını ve Resulün sünnetini anlayamadıkları için, Allah'ın kitabında ve Resulün sünnetinde cahil oldukları için ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan saptıkları için bunlar ne yaptılar? Müslümanların saflarını kısmen nisben bölmüş oldular. İslam'da fitne çıkardılar. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dahi hayatındayken buna işaret eden rivayetler zikretti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan sözler oldu. Mesela Nebi sallallahu aleyhi zikrettiği birçok şey var ki bu fırkaların bir kısmına delalet eden her ne kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizzat isim olarak fırka ismi vermemişse dahi bunların bu mana olarak içine düşecekleri durumu işaret etmiştir, beyan etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah diyor ki haricilerle ola, alakalı olan Allah Resulü'nden sabit olmuş on vecihten fazla rivayet vardır Ahmet İbni Hanbel bunu söylüyor yani on vecihten fazla haricilerin durumu hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih rivayetler gelmiştir bunu mesela İbni Teymi'ye Rahimahullah Ahmet İbni Hanbel'den zikreder Bunlardan bir tanesi mesela işte Buhari Müslimin rivayet ettiği Ali ibn Ebi Talib hadisi radıyallahu an. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor ki sehrucu kavmun min ahiriz zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam yekuluna min hayri kavli el beriye. La yugavizu imanuhum hanaajeruhum yamlukuna min ed-din kama yamluku sahmu min er-ramiye. Fainema laqaytumuhum faqtuluhum fe in fi katli فَاِنَّ ف۪ي قَتْلِهِمْ اَجْرٌ اِنْدَ اللّٰهِ لِمَنْ قَتَلِهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ Diyor ki aleyhissalatu vesselam ahir zamanda yani zamanın ahirinde yaşları küçük, akılları zayıf, kıt, insanlar çıkacak. Bir zümre çıkacak. Bunlar mahlukata verilen sözlerin en hayırlısından söyleyecekler. Yani Kur'an-ı Kerim. Ancak diyor ki: La yucavuzu imanuhum hanajirahum. Ancak iman bunların hançerelerinden geçmeyecek ha, hançerelerinden öteye geçmeyecek. Yemruku unemin dini kema yemruku sehmin aramiy. Bunlar atılan okun surat avu delip çıkması gibi dinden çıkacaktır. Fe inna mala hum faktolu hum. Nerede onlarla karşılaştırsanız, onları öldürün. Fe inna fi qatilhim ejran indallahi liman qatilhum yom al kıyame. Bunları öldürmede yani bunları öldürmekte öldüren kişiye kıyamet gününde Allah katında bir ecir vardır. Yine başka bir rivayette işte Bukhari Müslü'nde başka bir rivayette Ebu Said el-Kudri hadisi Nebis-i diyor ki işte hani bu Nebis-i bir taksimat yapıyor bir malla alakalı. Sonra birisi çıkıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme itiraz ediyor. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dönüp gittikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki İnnehu yehrucu min dı'di hâzâ qavmûn tehtirîne salâtekum tehtirûne salâtekum mâ salâtihim. Bu adamın diyor soyundan öyle bir nesil çıkacak ki, türeyecek ki siz namazlarınızı onların namazları karşısında küçük göreceksiniz. ve kiraetekum mâ kiraetihim. Hatta kendi kıraatlerinizi onların kıraatleri karşısında hakir göreceksiniz, küçük göreceksiniz. Ve savamakum ma mihim. Ve oruçlarınız da yine ne yapacaksınız? Onların oruçları karşısında hafif göreceksiniz. Yamrukun minaddin kema yamruqu sahmu minar ramiyye. Onlar ne yapacak? Atılan okun süratle dinden çıkması gibi dinden çıkacaklardır. Lein edraktuhum laqtulannahum kad la'at. Hatta bir rivayette katlesem Diyor ki bunları, bunları eğer ben ulaşırsam eğer bunları ulaşırsam onları at kavminin öldürülüşü gibi öldürürüm. Hatta başka bir rivayette Semut kavminin öldürüşü gibi öldürürüm diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunlar tabi Ali radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde çıkıyorlar. Ve bunlar günahlarla insanları tekfir eden ilk fırkı olarak İslam'da yer alıyor. İslam Kıble arasında yer alıyor bunlar. Bunlar günahlardan dolayı insanları tekfir ediyorlar. Sahabeler o zamanki sahabeleri tekfir ediyorlar. Onların kanlarını, yani ehli kıblenin kanlarını helal sayıyorlar. Ve Ali radıyallahu anh onlarla birlikte savaştılar da bunlar. Ve bunların öldürülmesi, bunlarla savaşılmak, yani Ali radıyallahu anh bunlarla savaştı, bunları öldürdü. Ancak ahi bunlarla savaşmak ve öldürmek bak dikkat et burası önemli hem nas olarak hem de icma olarak oldu. Yani Ali radıyallahu an onlara saldırıp işte daha önce İbn Abbas radıyallahu an yolluyor. İbn Abbas onlarla münazara ediyor. Birçoğu geri dönüyor. Kalanlarla Ali radıyallahu anh savaşıyor ve bunlardan bir rivayete göre 6-9 vesaire yani çok küçük bir sayı olarak bunlardan sağ kalanlar oluyor. Bunun dışında hep söylüyor ancak buraya dikkat et. Burası önemli. Ali radıyallahu an ve ordusunun onlarla savaşıp onları öldürmesi hem Nas'la sabit yani öldürmesi gerektiği hem Nas'la sabit hem de icma bunu gerektirdi. Nas'la sabite gelince demin okuduğumuz rivayetlerine bir Sallallahu diyor eğer onlara e, ulaş, ulaşırsam onları At kavminin öldürüşü gibi öldürürüm. Yine ondan önceki rivayette ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları öldüren için he? Allah katında kıyamet gününde bir ecir vardır. Yani o zaman bu nasla sabit icmaya gelince Ali radıyallahu anh ve beraberindeki sahabeler onlarla savaşma kararı aldılar ve itiraz eden olmadığı ve bu da bunların icma ettiğini gösterir. Yani sahabeler o günkü dönemde bunlarla savaşan sahabeler kendi aralarında bunlarla savaşılmasına dahi icma ettiler. Tamam evet. Neden? Peki neden bunlar Gittiler bunlarla savaş ettiler. Çünkü bunlar şöyle bir kavim ortaya, şöyle bir kavil ortaya attılar. Kişi ya mümindir ya da kafir. Mümin bütün vacipleri yerine getiren ve haramlardan sakınandır. Tamam. Ve bunu ne yaptılar? Müslümanlara uyguladılar. Ve kendilerince Müslümanların bazı haramlar işlediğini iddia ettiler ve onların kanlarını helal kabul ettiler. Hatta bunlar tuttular Ali radıyallahu anh'ı ne yaptılar ki? Öldür, öldürdüler. Tekfir de ettiler, öldürdüler. Tamam Yani Ali radıyallahu anh'ı öldüren de zaten hı hı. He, bun, bun, bunlar gibi düşünen insanlar. Tamam? Yani işte insanlar arasında, Müslümanlar arasında bunların makaleleri, bunların söylemleri, bunların itikatleri bu şekilde zuhur, zuhur etmiş oldu. Bunlar tabi ee, İslam'a sonradan yeni giren insanların Kalplerine de bu hastalığı soktular Ve hatta günümüze kadar e, Bunların kalıntıları Hastalıkları günümüze kadar geldi Daha sonra mutezile tuttu Ne yaptı? Mutezile fırkası çıktı Bunların görüşüne yakın bir görüş Benimsediler Yani her ne kadar mutezile ile hariciler arasında Fark varsa da Ancak mutezileler Haricilere bu noktada çok yakındır ve tabiri caizse mutezileler yani eğer tabir sahihse şöyle diyebiliriz. Mutezileler haricilerin kavlini meşhurlaştıran ilk fırka. Yani sonradan haricilerden sonra mutezile çıktı. Mutezile de kısmen haricilerin bu görüşünü aldı ancak bazı noktalarda ihtilaf ettiler. Bunlar gelecek inşallah. Bunlar ihtilaf ettiler. Ancak genel olarak küllü olarak kişilerin ahiretteki durumu olarak Bunlarla icma ettiler. Yani hariciler ve mutezileler. Mutezile hariciden alırken bir kısmını tam külli olarak bir kısmını mutlak olarak almadı ama aldığı kısımda şu türlü ittifakları var aralarında. Mesela mutezilenin de hariciler gibi şu görüşü var. Diyorlar ki kim büyük günah işlerse dün ahirette ebedi olarak cehennemde kalacaktır eğer bunun üzerine ölürse. Yani bak gördüğün gibi bu noktada haricilere tamamıyla muvafakat ediyorlar. Bundan dolayı ne zamanki muhtezile fırkası çıktı, iyice haricilerin bu görüşü yayılmış oldu. Her ne kadar dediğim gibi arasında fark varsa da. Bunlar şefaat imanın... Şefaat da alıyor bunlar. İki, iki grup. Problem. Yani. Zaten niyetimiz var inşallah şefaat mevzusunu da işleme, Tamam. Sonra işte dediğimiz gibi mutezile bunların makalelerini İslam'ın müsemması hakkındaki haricilerin bu makalelerini e, günümüz tabiriyle reklam yapmış oldular. Tamam. Ondan sonra ne oldu? Cehmi İbni Safvan çıktı. Ha? Cehmi İbni Safvan çıktı. Ve ne yaptı bu? İrca görüşünü, ir irca makalesini ne yaptı? Ortaya attı. Ve iman marifetten, bilmekten ibarettir. Diye ortaya çıktı. Tabi bunların hepsi tavsilli bir şekilde anlatılacak. Bunların görüşleri, delilleri vs. Tamam. Bundan sonra Cehmi İbni Safvan çıkıp bu mürciyelik e görüşünü ortaya attı ve dedi ki işte iman marifetten ibarettir, bilmekten ibarettir dedi. Sonra ne oldu? Artık iman üzerine bu dönemden sonra artık iman üzerine iman mevzusuyla alakalı, imanın müsemmasıyla alakalı insanların birçok makaleleri, birçok söylentileri birçok görüşleri gündeme gelmiş oldu ve onlarca görüş tefri eyledi bundan sonra. Tamam. Sonra hmm. işte hari, yani kastım işte hariciler olsun, mutezileler olsun mürciyeler olsun. Bunların hepsi kendi aralarında da artık sınıflara ayrılmaya başladılar. Tamam. Ve bunların zaten makalelerinin hepsi hepsi e, yani bunların makalelerin hepsi ümmet içinde kitaplarda maruf makaleler. Biz bunları inşallah anlatacağız gücümüzün yettiğince. Ancak e, diyoruz ki şurada önemli bir nokta var. Her ne kadar işte bu hariciler, ondan sonra işte mutezileler, ondan sonra cehmiyeler geldi bunlardan sonra bunların arasında makaleler çıkmaya başladı ve bir sürü görüş oldu imanla alakalı. Ancak diyoruz ki her ne kadar bunlardan sonra birçok görüş çıksa da bütün bu görüşler asılda haricilere, mürciyelere ve ee, haricilere, mürciyelere ee, ve mutezilelere dönüyor. Tamam? Yani, veya mutezileyi de dediğimiz gibi onlar da haricilerden tefri eylediği için yani Onlarca görüş var imanla alakalı ama aslı ya haricilere dayanır bu görüşün tamam? Mı? ya da mürciyelere dayanır. Haricilere sorayım bu konuda. Bin Safvan ne zaman çıkıyor bu mürcihalerci? Cehbim İbn Safvan şimdi öncelik laki, bak. Bunlar yani hariciler çıkıyorlar. Tamam mı? Tamam. Hariciler çıkıyorlar. Bu görüşü yayıyorlar. Haricilere mukabil olarak kim çıkıyor? Cem İbni Safvan çıkıyor. Tamam Şimdi bu bizim ön verdiğimiz ön mukaddime. Tamam mı? Yani bu bizim verdiğimiz ne? Ön mukaddime. Yoksa aksi halde hani işte Cem İbni Safvan çıktı. Bu görüşe yaydı. E, birileri bunu aldı. Tamam. Cem İbni Safvan'ı geçtik değil. Bu sadece fırkalar hakkında ön mukaddime. Bunlar sadece işte şu görüşü ortaya attılar değil. Bunların görüşlerinin dakikleri işlenecek hatta. Allah'ın izniyle ve e, şey de olacak tabi. Yani bu görüşlerin dakikleri işlenmesi bir yana bunların delilleri de zikredilecek ve bunların reddiyeleri de inşallah ne olacak zikredilecek. Tamam mı? Tamam. Yok ben bu, he, ettim. He, bu tarifi. genel genel bir mukaddime. Ehl-i sünnetin e, bunlar hakkındaki genel bir mukaddimesi. Bun, e, bunlar maruf. E tabi yani sen işte a, tarihini merak ediyorsun da şimdi bunlar zaten 200 yıllarda o maruf da e, şimdi işin o, o, o yönüyle bakmayacağız. Çünkü aksi halde Cehmi ibn Safvan bile zaten kimden alıyor? Ca'debinidir. Hemden alıyor. Tamam? Yoksa aksi halde e, biz meselenin ana kalıpları olarak zikrediyoruz bunu. Tavsili gelecek zaten. Tamam? Doğru. Tamam. İşte sonra ne oldu? Hani bu imandan, bu imanı mevzulardan sonra yani bu ortaya atılan bu görüşlerden sonra Artık bidatın zuhur etmesine, rahatlıkla artık insanların görüş ortaya koymalarına sanki bir yol olmuş oldu. Bundan dolayı zaten selefin ircayı, mürciyeliği, hatta hariciliği keza, zem içeren sözleri haddinden fazla çok. Tamam Haddinden fazla çok. Tabi bir de yani şunu da söylememiz gerekir. hani dedik ya bu fırkalar çıktı, bunlar tefri eyledi. Tamam, burası böyle de dediğimiz gibi aslı mürcieliğin aslı cehmibinle safvan'dan geliyor bu noktada. Cehmibinle safvan'dan her ne kadar gelse de şimdi kendisini ehli sünnete nispet eden ki bunlar gerçekten de ehli sünnetten bazı imamlar bunların makalelerinin bir kısmından etkilendiler. Mesela işte e, Ebu Hanife gibi Ebu Hanife'nin kendisinden o görüş aldığı Hammad bin Ebi Süleyman gibi ancak e, bu lafzi bir yani ehli sünnete muhalefet ettikleri bu nokta mürciyetül fukaha dediğimiz bu kişiler ehli sünnete muhalefet ederken lafzi olarak mı muhalefet etmişler yoksa hakiki olarak mı muhalefet etmişler bunlar tartışılacak inşallah tamam yani hatta bunların ashabından bazı insanlar gelmiş mesela İbn Ebil İzil Hanefi gibi mesela işte Ebu Hanife ile Ehl-i Sünnet'in iman noktasındaki görüşleri lafsi bir ayrılıktan ibarettir. Yoksa hakikaten e, ayrılmış değillerdir, ihtilaf etmiş değillerdir. Görüşünü söyleyenler olmuş halimlerden. Bu ne kadar doğru? Yani Ebu Hanife ile Selef arasındaki ihtilaf, lafsi ihtilaf mıdır? Yoksa hakiki ihtilaf mıdır? Gerçekten mi yani Ebu Hanife muhalefetmiştir? Bunlar zaten tartışılacak. Ha tabi akılda akıl zihni meşgul etmesin diye kısaca söyleyelim onu. Diyoruz ki Ebu Hanife'nin ihtilafı lafzi ihtilaf değildir, hakiki ihtilaftır. Ehli Sünnet'e gerçekten bu noktada ihtilaf etmiştir. Ala kulli hal bunu neden söyledik? Yani bu mürci'elerin bu görüşünden dahi ehli Sünnete müntesip olan bazı imamlar etkilenmiş. Bunlar bu noktada hataya düşmüşlerdir. Ha, şöyle bir soru gelebilir gündeme. Ehl-i Sünnet'e göre ne vardır? İcma vardır. İmanın tarifinde ve Amel'in imandan cüz olduğunda, imanın arttığında eksildiğine icma vardır. E icma varsa nasıl Selef imamlarından Selefe, Ehl-i Sünnet'e mukallebet eden kişiler çıkmış. Mesela Ebu Hanife gibi, Hammari bin Süleyman gibi. O zaman burada icma olmaması lazım. O zaman icma var diyemeyiz şeklinde e, zihni çeşitli şüpheler karıştırabilir, bulandırabilir. Bunların işlenecek. Yani bunların cevabı basit inşallah. Tamam mı? Ama Hı -hı. alakulli hal diyoruz ki eban fakiki olarak ne yapmıştır? E, Muhalefet etmiştir. Tamam mı? Şimdi tabi bunların yani mesela işte haricilerin olsun, ondan sonra işte fuka, mürciyelerin fukahalarının olsun. Bu söyledikleri görüşler Hı -hı isim sıfatlarda akıl yürüterek bir şeyleri ispat edip nefiyeden fırkalar gibi akıl yürütüp bir şeyleri ispat veya nefiden ibaret değildir bu Ebu Hanife'nin veya Hamad İbni Ebu Süleyman'ın yaptığı. Aldın mı? Mesela tarihte bazı fırkalar çıkmış. Bunlar isim sıfatla mesela örnek olarak. Bazı şeyleri ispat veya nefide akıl ön plana almışlardır. Bunlar e, sapmıştır gitmiştir zaten ancak Hammadi bin Ebi Süleyman olsun yani kendisini e, sünnete nispet eden ve imamlığı önderliği ehli sünnet içerisinde kabul görmüş bir imam Keza Ebu Hanife bunların e, bu türlü bidat makaleleri imanla alakalı bu türlü bidat makaleleri e, akıl yürüterek bir şeyleri ispat veya nefi etme noktasında değildir ahi. Bunlar bilakis ne yapmışlardır? Kur'an'a Kur müracaat etmişler ve sünnete müracaat etmişler ve böyle bu hükmü çıkarmışlar. Yani bunlar tutup da akıl yürütüp de bu türlü nasları gördükleri halde akıllarına uymadı diye reddetme şeklinde değil. Tamam Bu kelem ehli fırkası gibi. Bunlar samimi niyetle Kur'an'a sünnete bakmışlar, istidlal etmişler ve bu hükmü ortaya çıkarmışlar. He hata etmişler? Tamam hata etmişler. Ancak ah, burası çok önemli. Bazen Ehli Sünnet alimlerinden çeşitli hatalar sadır olabilir. Akidevi mevzularda dahi. Tamam? Çeşitli evet. hatalar sağ, e, sadır olabilir. Bu onların daralete düşmesini gerektirmez. Ancak aynı hatalar dikkat et, aynı hatalar başka fırkalardan çıksa bu onları daraletle itham etmeye engel olmaz. Ama Ebu Hanife mesela veya Hamad bin İbi Süleyman bu konuda hata diye dalaletle itham etme men olunur. Çünkü neden? Arasında fark var. Şimdi bunlar kişi önce dini alırken veya reddedir, reddederken kişi yani herhangi bir alim dini alırken veya reddederken belli bir usulü vardır. Bu usul ya doğrudur ya hatadır. Eğer usulü doğruysa bu doğru usul üzerinden hata yapma ihtimali var. Tamam ama buna rağmen usulü doğru olduğu için ve içtihadı sonucu sırf işte e, içtihadından dolayı, samimi bir gayretinden dolayı bir hata etmiştir deriz. Olay biter. Yani çünkü nedir? Beşer nedir? Hata eder. Yani bu adamın usulü sahi. Nasıl usulü sahi? Adam diyor ki biz akidede bir şey kabul veya reddederken bizim usulümüz kitap ve sünnet. Bu usulü usul edinen bir insan bundan sonraki merhalede kitap ve sünnetten istinbat ederken Hataya düşerse deriz ki bu insan beşerdir hata yapmıştır. Ama mutezile hataya düşerse bu insan beşerdir hat hata yapmıştır demeyiz. Bu adam bilata düşmüştür sapıtmıştır deriz. Neden? Çünkü mutezile doğruyu bile bulsa herhangi bir mevzuda doğru bir görüş bile söylese yine o adamı o doğru görüşünde sapıklığa düşmüştür deriz. O doğru görüşü aldığı için değil. Neden? Usulünde hata olduğu için. Çünkü Neden? Bunlar çeşitli usuller koymuşlar öne. Mesela isim sıfatta bir şeyi alıp red ederken bunların için ölçü, bunlar için ölçü kitap ve sünnet değildir. Bunlar için ölçü işte cevherdir, arazdır vesaire. Bunlar çeşitli akli mukaddimeler öne sürerler ve bu akli mukaddimeler üzerinden meselelerde ispat veya nefy'e giderler. Bunlar ispat veya nefiye giderlerken hata etseler deriz ki zaten usulleri de bozuktu. Hata ettiler, bozukluk üzerine bozu bina ettiler. Bu insanlar daravete düştü sapıttı. Ancak bunlar bu batıl mukaddimeleri üzerine bir sonuca varsalar ve bu sonuç hak bile olsa deriz ki sonuç hak. Tamam burada isabet ettiniz ne güzel. Ama sonuca giderken ki yol batıl. Tamam mesela kişinin eşek çalıp haca gitmesi gibi. Hacı sahih bu adamın ama izlediği yol nedir ahi? batıl ha izlediği yol nedir batıl bu insan baştan yani eşek çalıp hacca giden bir insan hacca gidip gidilmediğine bakmaksızın bunun gidiş usulü bidattır diye bu insanın bu ameli reddolunur hacca gitme ameli demiyorum usulü reddolunur tamam ama bir insan helal parayla alın, alın teriyle diyoruz biz e, günümüz tabiriyle bunlar hoş değil ama yani avam tabiriyle Kazandığı şu parayı tamam Allah için samimi bir niyetle harcayıp gider ama tutar Arafa'da çıkmayı unutur. Veya haccı iptal eden herhangi bir şey yapmayı e, yani iptal eden bir şey yapar. Deriz ki bu adam beşerdir bir hata yapmış. hacını kaza eder inşallah Allah onu affeder. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak evet. bu yoldan çıkarak Hammadi bin Ebu Süleyman olsun yani veya Ebu Hanife olsun ve Kufe ehli olsun oranın fukahaları olsun. Kendilerini ehl sünnete nispet eden ki bunlar ehl sünnet zaten. Bunların ehli sünnet olduğu icma en kabul edilmiş. Bunların imamlıkları, fakirliklerinde evet. e, herhangi bir e, sorun yok. Bunlar kendilerini ispatlamış ümmete. Bunlar alim, akidilere, sahih insanlar. Ancak bunların bu türlü hataya düşmeleri bunların bidat işlediklerini göstermez. Yani bu şuna benzer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dahi hakimin tamam mı edip hata etmesine sevap verir. Tamam mı? İştahat edip hata etmesine. Ama kişi nasıl iştahat eder? Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dinde merci kaynaklarını belirtmiş bizim için Kur'an ve sünnet. Kişinin Kur'an ve sünnete döndükten sonra bunun üzerinden gösterdiği gayret neticesinde hata bile da etse bu alimse eğer bu yine sevap alır. Ama sen senin iştahdın Kur'an ve sünnet üzerinden değil de çeşitli öne sürdüğün mukaddimelerden dolayı ise bu zaten baştan Sonuca, var, sonuca doğru varıp e, veya yanlış, var, yanlış vardığı bakılmaksızın baştan reddedilen şeylerdir. Anladın mı? Bak bu mukaddimi önemli. O yüzden bunlar Kur'an sünnete bakmışlar ve böyle anlamışlar. Bundan dolayı bu hataya düşmüşler. Ama ehl-i sünneti e eden yani teşriğin aslında mukalefet eden yani nasların aslında mukarebeden insanların durumu böyle değildir. O yüzden mesela Ebu Hanife'ye baktığımızda, Hamad İbni Ebu Süleyman'a baktığımızda bunlar mesela çeşitli ayetler, çeşitli hadisler öne sürüyorlar. Yani bunlar hakikaten birden fazla hatta ondan fazla nas sürüyorlar öne. İşte imanın artma, artmadığını artıp eksilmediğine dair ondan sonra amelin imandan olmadığına dair vesaire. Ha Bunlar bu istidallerin Getirdikleri bu ayet hadislerde isabet etmişler mi? Etmemişler. Orası ayrı bir bak. Ancak bunlar selefin usulünü kullanarak mevzuyu anlamaya yoluna gitmişler. Bunlarla bidat tehlinin arasındaki fark bu. Anladın mı? Ahi bu mevzuda. Şimdi bunlar mesela bakmışlar Allah Kur'an'da diyor ki iman edenler ve salih amel işleyenlere. Bak Allah iman edenler dedi, salih amel işleyenler dedi. imanını ne yaptı? E, amelden ayrı tuttu vesaire. Bu ve buna benzer Çeşitli istidlalleri öne sürdüler ve bundan dolayı samimiyetleriyle ihtihad ettiler. Bunlar bundan dahi inşallah ne yapacaktır? Ecer alacaktır. Bunlar bu gayretinden, samimi gayretinden dolayı. Burası anlaşıldı değil mi aخي? He, işte yani genel olarak verdiğimiz bu ön mukaddime, ön kalıp da şu işaret var aخي. Nedir? Bunlar naslarla yani özellikle bu e, fukahal mürciye dediğimiz bunlar naslarla yola çıkmışlar isabet edememişler. Aynı kişi mesela günümüzde herhangi bir e, fıkıh aliminin bir hadisi yanlış anlayıp fıkıhta yanlış bir fetva vermesi gibi. Yani şu sözüm yanlış anlaşılmasın. Hani imandaki bir hata, imanı mevzudaki bir hata, fıkhi mevzudaki bir hata gibi bunu kastetmiyorum. Kastım usul noktasında kastım. Yani bir faki ne yapar? Kur'an'a bakar, sünnete bakar bir hüküm çıkarır. Tamam mı? Deriz ki bu adamın usulü doğru. Yani usulü nasıl doğru? Ne yapması gerekirdi bu adam usulde? Kur'an'a ve sünnete dönüp mevzuyu anlaması gerekirdi. Evet öyle yaptı. Ama sonuç, sonuç hata olabilir. Ya hadis zayıf olduğundan dolayı ya hadisin lafzını yanlış anladığından dolayı ya hadis mensuktu onu o mensuk olduğunu bilmiyordu ya onu o hadis umumdu, onu haslaştıran bir rivayet vardı onu bilmiyordu vesaire. Anlatabiliyor muyum? Usulü sahihti. Ve bu mürciiyetin fukahaların da usulü sahihti. Yani Kur'an'a ve sünnete baktılar, başka bir yola gitmediler. Tamam? Tabii, oradan böyle bir yolun yok ama yoksa ne yok. gibi? İman Mes noktasında. Mı? Hazreti Ömer'in kantar kantar şey vermesi mesela şimdi kadrün eee ikrar etmesi müşte'iten. Ağh o o o o o oş ve onun gibi mevzuların hiçbirisinin bizim mevzuiyle alakası yok. Bu biraz daha farklı inşallah. Tamam? Şimdi diyoruz ki bak hafı, kıble ehlinin makaleleri birçok yönlüdür. Bunu baştan söyledik iman hakkında. Birbirinden farklı bir görüşleri vardır. Hatta öyle ki dediğim gibi fırkalar kendi aralarında imanla alakalı söylüyorum. Kendi aralarında ayrılığa düşmüşlerdir. Hani mesela bugün de günümüzde bazı gruplara örnek verebiliyoruz. Mesela işte A cemaati bile kendi aralarında nasıl birden fazla fırkaya, gruba bölünebiliyor. Şimdi bu imanla alakalı mevzularda ortaya çıkan, mevzuda ortaya çıkan fırkalar, kendi aralarında dahi birçok ihtilafa düşmüşlerdir. Hatta mürciye ahi, bak Ebu Hasan el Eşari makalatında bunu zikreder. Mürciye kendi arasında 12 fırkaya düşmüştür. 12 fırkaya bölünmüştür. Mesela mürciye kendi arasında birçok fırkaya bölünmüştür. Ancak Ebu Hasan el Eşari'yi sen şunu söylüyor ki bunların bölünmüşlüğü 12 fırkaya kadar çıkabiliyor yani 12 fırkaya bölünmüşlüğünü Ebu Hasanne eşar rezikleder makalatında Hatta yine mutezilelerin kendi arasında ihtilaf vardır iman mevzusunda mesela Kadi Abdülcabbar var Bunlar, bu mutezile alimlerindendir Hatta mutezile dediğin zaman akla ilk gelecek insanlardan bir tanesidir Kadi Abdülcabbar. bunun Hatta bazı kitapları günümüze kadar dahi Ulaşmıştır. Mesela Kadi Abdullah Şerhül Usulül Hamsa adlı eseri var. Onda mesela zikreder kendisi mutezilenin en büyük imamlarından olduğu halde kendisi dahi muhtezili arasında iman mevzusunda ihtilafın olduğunu zikretmiştir kendisi dahi. Bak bu ince ayrıntıları yakalaman lazım Bunlar çok önemli. Çünkü bunlar fırkaları anlarken, fırkalar anlarken, fık ederken ve onları kabul veya reddederken veya muhaliflerle otururken konuşurken bu mevzudaki karşı ada mutezili olabilir. Bu ince ayrıntıları yakalayıp bilmek çok önemli. Yani ben mesela hani işte burada Kadı kendi kendimize hakkında şöyle demiş. Tamam geçelim bir daha buna dönmeyelim veya tamam bunu öğrendik. Aklımızda tutmaya gerek yok. Bu şekilde bakmamamız lazım okay, tamam mı? Bunları aklımıza tutmaya gayret edelim, fıkhetmeye gayret edelim. Bunlar ince ayrıntılardır ve bunlar birçok işgali çözebilecek ayrıntılardır. E, günümüzdeki şu durum içerisinde. Yani sahabe döneminde fırkalar yoktu veya tabiinin ilk başlarında böyle fırkalar e, ayrılmamıştı. Bunların böyle görüşleri kitaplarda, şüpheleri kitaplarda yayılmamıştı. O zaman bir sorun yoktu ama günümüz böyle değil ahı tamam mı? Bunları yakalamak lazım, bunları bilmek lazım. Adam senin ehl sünnet imamından bir söz getiriyor sana reddiye olarak atabiliyor muyum? Veya sen onun bir görüşünü söylüyorsun. Adam diyor ki hayır benim mezhebimin böyle görüşü yok. Sen atıyorsun sallıyorsun gibilerinden. Yani bir sürü şey gündeme gelebiliyor bu asırda bu ahir zamanda bu dönemde. Tamam mı? Bu ince ayrıntıları o yüzden yakalamak lazım. Bak diyoruz ki mürciyeler dahi kendi arasında 12 fırkaya bölündüğüne dair rivayetler var bizim alimlerimizden. Mesela Ebu Hasan el-Eş'ari Makalatul adlı eseri var. Makalatul İslamiyyin. Şimdi fırkaların görüşleri nasıl bilinir? Fırkaların görüşleri geçmişte fırkalar hakkında kitap yazmış, imamlıkları maruf kabul eden insanlar var. Bu konu hakkında. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Hasan el-Eşhari, bir tanesi İbni Hazım Fisalı var, işte Şehristan'in var, Milal var, Nihal'i var. Ne muyum? Yani var da var. Bunlar ne yapmıştır? Fırkaların görüşlerini kitaplarında toplamış, onların hatta bir kısım delillerinin şüphelerini zikretmiş e, kitaplar, imamlar. Tamam Şimdi Bunlardan bir tanesi de el makala e, e, Ma, el, -Makalat el makalat adlı eser var. Ebu Hasan el Eş'ari Makalatü'l İslamiyyin diye. Mesela Ebu Hasan Eş'ari burada zikreder. Mürci'yeler 12 fırkaya ayrılmıştır diye. Dediğim gibi bu ana imanda ana fırkalardan bir tanesi yani Ehl-i Sünnetten ayrılmış asıl fırkalardan bir tanesi de dediğimiz gibi Mu'tezile. Bunların en büyük aileler arasında el Kadı Abdülcebbar var. Bunu, bu yine kendi e, şar usul-i hamse adında bir eseri var. Burada zikreder, kendisi daha zikreder burada Mutezile'nin e, imanda aralarında ihtilaf ettiğine dair. Tamam? Yine yine Ebu Hasan el-Eş'ari de Mutezilelerin 12 fırk e, şey e, Mürciyelerin 12 fırkaya ayrıldığını zikretmekle yetinmeyip aynı Kadı Abdülcebbar gibi Mutezilelerin de ihtilafa düştüğünü Kadir Abdülcebbar gibi ikrar etmekte Ebu Hasan el-Eşhari'de makalatında. Tamam. Hatta öyle ki bak Ebu Hasan el-Eşhari makalatında Mu'tezile'nin Mu'tezile'nin altı görüşü olduğunu söyler imanda. Altı görüşü olduğunu söyler. Tamam. Hmm. Yine aynı şekilde mesela Şialardan Zeydiye grubu var. Yine Ebu Hasan'ın eşar Zeydiyelerden iki görüş söyler. İman hakkında vesaire. Tabi bunların tavsilatı inşallah gelecek. Ancak inşallah biz bütün bu fırkaların tek tek yani işte e, mürciye 12 gruba ayrılmış. Bu 12 grup tek tek. Ondan sonra e, mutezile 6 gruba ayrılmış imanda aralarında. Bunlar tek tek. İşte şialar iki gruba ayrılmış. Bunlar tek tek vesaire. Bu şekilde değil de genel olarak ahi, ne yapacağız? İhtisaren Muhtasar olarak bunların görüşlerini alacağız. Yani nasıl muhtasar olarak? Şimdi görüşleri tek tek ele alsan onlarca görüş çıkar. Biz böyle değil de en meşhur 6 görüşü sayacağız. Bunun sebebi de şu. Bak bakayım. İslam'da iman mevzusunda 6 görüş vardır ki, 6 meşhur görüş vardır ki, diğer bütün görüşlerin aslı bu 6'ya dayandığı için bu 6'yı zikretmemiz, Tabiri caizse sanki bütün delilleri, şey, bütün görüşleri zikretmişiz hükmüne geçecek. Anlatabiliyor muyum? Bunu işlerken bu anlaşılacak. Çünkü mesela biz diyoruz ki e, kim var? Mürciye var. E, mürciye kaç gruba ayrılmış? 12 gruba ayrılmış. E, peki bu 12 grup. Mürciye 12 gruba ayrılmış. Bu 12 grup nereden çıkmış? E, mürciyeliğin arsından çıkmış. O zaman mürciyelik tek olarak ele alacağız. Anlatabiliyor muyum? Mu'tezile kaç gruba ayrılmış? İmanda altı 6 gruba ayrılmış. Delilineyi bunun kendi alimleri de zikreder, Kadı Abdülcabbar gibi, Ebu Hasan el-Eşarî de zikreder vesaire. Tamam, 6 görüş ayrılmış. Ama yani bu 6 görüş nereden çıkmış? Mutezile'nin aslından çıkmış. O zaman Mutezile ikinci grup. Bunun gibi anlatabiliyor muyum? Yani 6 grup vardır. Şey, 6 görüş vardır İslam'da iman mevzusunda. Bu 6 görüşün hepsini inşallah biraz tafsilli bir şekilde hatta bazılarının ince ayrıntısına kadar anlatacağız görüşlerini, delillerini, ehli sünnetin bunlarla, bunlara verdiği cevaplar, bunların ehli sünnete getirdiği reddiyeler vesaire bu şekilde işlenecek. Çünkü bakaki, ha, e, bunların, bunların, yani bu altı görüşü zikreden imamlar, yani İslam fırkalarında alim olan, fırkalarının görüşlerini bilmede alim olan birçok insan, ta, al, alim gelmiş tarihte. Fırkaların görüşleri hakkında meşhur olan. Bunlar dahi bu görüşleri zikrederken iman hakkında böyle bütün görüşler tek tek şu şöyle demiş, bu şöyle demiş şeklinde değil. Bizim yapacağımız gibi inşallah onlar ne, ne yapmışlar? Ki biz onlardan almış oluyoruz bunu. Bu altı görüş şu zikretmişler. Tamam. Bunlar üzerine iktisar etmişler. Çünkü diğer bunlardan tefri eden bütün görüşler zaten bu altı görüşe dönüyor. Tamam. Mesela baktığımız zaman İbni Hazm Fisal'da, ondan sonra e, Ebu Ya'la imanında, İbni Teymiye Fetevası'nda, Ebu Nuaym Hüccede yani vesaire vesaire İmam Gazali Akide kitaplarında Eyci Muvafakatında tamam mı? Bagdadi Usulü Dininde, Şerhül da Şerhül Cevherede vesaire vesaire. Bütün bu kitaplarda iman, iman Ile alakalı görüşler zikredildiği zaman bu altı görüş üzerinde döner. Bütün imanla alakalı mevzular İslam tarihi içerisinde fırkaların ayrılma noktasında. Tamam bakayım. Ancak biz bugünkü ders olarak zaten kaç dakika oldu? Yaklaşık 40 dakika oldu değil mi? Bugünkü ders olarak sadece ehli sünnetin görüşünü söyleyeceğiz diğer 5 beş kalan 5'inde inşallah önümüzdeki dersten sonra. Yani önümüzdeki dersten itibaren işleyeceğiz. Tamam. Şimdi önce bu 6 görüş neyi? isim olarak verelim. Birincisi Ehl-i Sünnet'in Selef dediğimiz. Ehl-i Sünnet'in görüşü. Tamam. Birinci görüş bu. İkinci görüş Eşarilerin görüşü. Üçüncü görüş Cehmiyelerin görüşü. Dördüncü görüş Kerramiyelerin görüşü. Tamam. Beşinci görüş Kufe fukahalarının işte mürciyetül fukaha dediğimiz işte Hamad bin i Süleyman, Ebu Hanife gibi beşinci görüş bunların altıncı görüşü harici ve muhtesilelerin. Bunların görüşü aynı olduğu için bir sayıyoruz. Tamam mı? Bu altı görüş. Bakın bunu tekrarlıyorum. birinci selefin görüşü. İkincisi eşarilerin görüşü. Üçüncüsü cehmiyelerin görüşü. Dördüncüsü kerramiyelerin. Beşincisi kufe fukahalarının. Altıncısı hariciler ve muhtesilelerin görüşü. Bunlardan birinci görüş. Ehl-i sünnet vel cemaatin görüşü, sahabenin görüşü. Sahabelerden eser edilmiş görüş. Tabi'in imamlarının, cumhur-i selefin, ehl hadisin, ehl sünnette maruf olan imamların görüşü. Birinci görüş. Nedir bu ahi? İman, söz ve ameldir. He? İman, söz Hı. ve ameldir. Hatta birden fazla, yani hatta birçok alim, bu konuda icmayı zikretmiştir. Şimdi dikkat et. Az önce dedim ki cumhurun görüşü, yani seleften cumhurun görüşüdür bu. İman, söz ve ameldir. Ancak dediğim gibi az önce de bununla beraber şunu da söyledim. Dedim ki birden fazla hatta birçok ehli sünnet alimi cumhur değil icmayı zikretmiştir. Çünkü cumhurdan ne kastedir aslen? <gülüyor> Çoğunluk kastedir. Ancak Birçok alim cumhur değil, bunu ehli sünnetin icmasına nispet etmiştir. Bu iki söylem olduğu için ben bu ikisine vurgu yaptım. Aslen mevzunun ilmi tahkikine döndüğümüzde bu cumhurun görüşü değildir laki. Burada icma vardır. Tamam mı? sünnet arasında. Ve bunlar inşallah ne olacak? Gelecek. Tamam? Ve ehli sünnetin ehli sünnet vel cemaat bu konudaki görüşü yani imanın söz ve amel olduğuna dair görüşü mütevatır olarak gelmiştir. Ve bunu imamlardan ehli sünnet imamlarından zikreden nakleden birçok imamlar da gelmiştir ehli sünnette. Mesela Ebu Ubeyd Kasım İbni Sallam mesela bunun iman eseri var. Bu zikreder. Yine İmam Acurri, İmam Lalekayı, İbni Batta, İbni Ebi Asım, sonra İbni Ebi Şeybe, sonra Ebu Hasenil Eşhari İbn Hazm, İbn Abdülber, İmam Beyhaki, İbn Abi Ya'la, İbn Şeymiyye, İbn Rajab el Hanbeli ve diğerleri birçok kişi, tamam mı? Bunlar zikrederler bunu ve imamlardan bunları naklederler, Ehli Sünnet'in bu görüşünü. Tamam mı? Ancak bak. Şimdi ilmin şey, mevzunun ilmi bir noktası var. Buraya dikkat edeceğiz inşallah. Dedi ki Ehli Sünnet'te imanın tarifinde, imanın müsemmasında icma var. Tamam. Ancak bu tarifi yaparlarken ehl sünnet kendi arasında farklı farklı lafızlarla tarif etmişlerdir. Bak. Lafızlar farklı farklıdır. Dikkat et. Tamam. Mana değil. Heh. ehl sünnet imanın müsemması noktasında icma etmiştir. Ancak bu tarifte icma ettikleri bu tarifte lafsi olarak farklı farklı beyan etmişlerdir. Tamam? Ancak buraya dikkat edin. buraların hepsi ince ayrıntılar. Ancak bu lafsi ihtilaflarda ki yani veya eee lafsi ihtilaf demeyelim buna. Lafzi olarak tenevuatlarda, çeşitliliklerde en meşhur olanı şudur Diyordu diyorlar ki selef iman söz ve ameldir. İman nedir? Söz ve ameldir. En meşhuru bu. Yani biz selefin mütekaddimine baktığımızda özellikle ilk dönemine imanı tarif ederlerken en çok tarif ettikleri cümle söz bu, bu sözlerden ibarettir. Ney? Söz ve ameldir. Yani derler ki el iman kavlun ve amel. İman kavil ve ameldir. Ancak müteahhir seleflerden yani ilk dönemden daha sonra gelenler daha çok şu lafzu kullanmışlardır İman, kavil, sö yani söz, amel ve niyettir. Bak nedir? Söz, am amel ve niyettir. Bazıları bir şey daha ilave etmiş. Ne demiş? Söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır. Tamam. Yani bak bunların hepsi ayrı ayrı lafız değil mi? Lafız olarak. Yani bir kişi, bir kişi, bir tanesinde iki lafız var, bir tanesinde üç lafız var, bir tanesinde bakıyorum dört lafız var birisinde farklı vesaire. Yani dediğimiz gibi birisi çıkmış ne demiş? Bu da çok dediğimiz gibi müteahhirlerde şey pardon müteakkidlerde meşhur olan görüş. Demiş iman söz va ameldir. Birlere çıkmış ki bunlar özellikle müteahhirler. Müteahhirler çıkmış. Bunlar demiş ki iman söz, amel ve niyettir. Başkası gelmiş demiş iman söz, amel ve sünnete tabi olmaktır vesaire. Sonra başkaları çıkmış demiş ki iman kavlum billisan, dil diliyle söylemek bu etikadun bilcenen kalb ile itikad etmek o amelun bil erken azalarla ne yapmak? Amel etmek. Yani kalb ile tasdik, dille ekler, azalarla amel etmek. Kim de gitmiş bunu söylemiş. Sonra kimi çıkmış demiş ki iman söz ve fiildir. Bak bu da ayrı bir şey. Mesela bunu iman bukara söyler. İman bukara mesela iman tarif ettiği zaman iman قولun ve fiilun demiştir. Bir bir vakitte قولun ve amelun demiştir. Binden fazla Yani he tabii yani dediğim gibi bunlar zaten meşhur. Ancak bütün bu makaleler yani ehli sünnetin bütün bu makaleleri tamam? Yani bütün bu makalelerden tek bir muradı var. Mesela bak Özellikle dediğimiz gibi mütekaddimlerden meşhur olan hangisiydi? Söz ve amel. Değil mi? Heh. Peki bu sözle ameli zikredenler ne kastediyorlar söz ve amelden? Yani sözden kalbin sözü ve dilin sözü. Amelden ise kalbin ameli ve azaların ameli. Aklında tutabildin mi burayı? Evet. He. aynı şey He. Sen bu en son söylediğimi söyle bakayım. Ne diyor? Söz ve amelden. Kastı neymiş selefim? Kalbin sözü. He. Dilin. Sözü. Dilin. Evet. Amelden kastı? Kalbin ameli. Tarbin, ve azaların tarbin, ameli. Tarbin, tamam. Peki niyeti ekleyenler olmuş. Demiş ki söz, kalp ye şey, söz. Ee, amel ve niyet demiş birisi. Doğru mu? Doğru mu? Sözden kastı ne? Dil. Amelden kastı azalarla. Niyetten kastı niyet ne? Kalp. He. Kalben niyet edersin ya. Ne? Beyanda ziyade olsun diye anlatmıştır. Tamam mı? Bak. Bunları bu ince ayrıntıların hepsini yakalaman lazım. Çünkü neden? Bak birisi çıkmış söz ve amele niyet lafzını da eklemiş. Neden? Çünkü insanlar akıyor. Bak genelde mütekaddimlerin sözüne baktığın zaman bunlar iman söz ve ameldir derken dikkat et bak bunlar iman söz ve ameldir derken daha çok insanlar sözden ne anlar ben, ben. He, dili anlar değil mi dili anlar halbuki selef söz ve amel derken sözden sadece dili mi kastediyor yok ben, neyi kastediyor ee, hmm. Dilin sözünü ve kalbin sözünü, kalbin sözü de tasdik etmek demek, tamam? Mı? Kalbin sözünü. Çünkü mesela kavilden iki şey anlaşılabilir, tamam mı? Bu Arap dil edebiyatı buna müsait. Dil ile söylemek ve kalb ile söylemek anlaşılabilir, tamam mı? Şimdi böyle bir işgal görülebileceği için bazıları tutmuş niyeti de ilave etmiş ki ziyade bir beyan olsun, tamam mı? Ne olsun? Yani beyanda bir ziyadelik olsun. Hani daha çok olayı açma olsun diye. Daha çok anlaşılsın diye. Birisi çıkmış buna bir söz daha ilave etmiş mesela. Mesela ne demiş? Söz, işte amel, niyet, itibar ı sünnet, sünnete tabi olmak. Mesela bunu mesela bu Suheyl İbni Abdullah Et-Tüstri var. Mesela ima, imamlığı meşhurdur. Abid insanlardandır. Abid selef alimlerimizdendir bizim. Maruf meşayihlerdendir yani. Bu kendi sözünü kendisi açıklıyor biliyor musun? Mesela bu iman tarif ederken diyor ki iman söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır diyor. Diyor ki ve sonra kendisi açıklıyor diyor ki çünkü diyor mesela söz, amel ve niyet sünnete tabi olmadan yapılırsa bidat olur diyor. Bak görüyor musun? Hepsi ney? Sırf böyle beyanda ziyade babından, tehdit babından bunları söylemişler. Mesela bakarsan abla tütülerin rivayetini işte eee söylediği bu sözüm İbn Teymiyye fethu'l-bahride olsun. Sonra i̇bn cebir Hambeli hanbeli fetu'l-bahride olsun zikreder bunu yani. Biliyorsun bir İbn Hacer'in fetul Bari'si var, bir de i̇bn cebir el-Hanbeli'nin var. i̇bn cebir el-Hanbeli zikreder mesela bunu Abdullah el-Tustery'den. Tamam? Yani bak gördüğün zaman adam bu bunu söylüyor. Yani bu alim bu tabiri yapıyor. Sonra kendisi açıklarken ney? Bak görüyorsun hep mana olarak aynı şeye dönüyor bütün bunlar. Tamam? Tamam. O yüzden bunların hepsinde maruf olan şu var ahi. Selef ümmetinde. Allah bize bu dini indirmiştir. Bu din eşittir iman. Bu imanda kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile amelden ibarettir. Tamam mı ahi? Ehl-i sünnetin görüşü de bu. Şimdi buraya kadar olan bir mevzu ehl-i sünnetin ile alakalı. Bundan sonra ise işte ikinci görüş, üçüncü görüş, dördüncü görüş Diğer fırkaların görüşleri. Tamam, Bunu da işte önümüzdeki dersten itibaren inşallah anlatacağız. Şimdi tabii yani biz bunları anlattık ama ehl-i sünneti anlattık. E tamam ehl-i sünnet diyor ki dil, kalp, e bunların delilleri vesaire. Gerçi bunları ne yaptık? Bir kısmını mukaddime de anlattık. Ancak önümüzdeki derslerden itibaren fırkaların görüşlerini zikretmeyle beraber artık ehl-i sünnetin onlara cevapları onların ehli sünnete getirdiği şüpheler, ehli sünnetin bu şüpheleri defetmesi. Bu sefer ne olacak? Zaten deliller arası münakaşa da olacak burada. Tamam mı? İki tarafın böyle de zaten ehli sünnetin kendi ispat ettiği akidenin görüşün delilleri ortaya konulacak. Onlara gerek cevap verme açısından, gerek direk cevap vermek için ispat etme açısından vesaire bunların hepsi gelecek. Tamam? Geç yargı gelecek Aha, bunların Bunların hepsi zikredilecek. Diğer fırkaların görüşleri, eli sünnetin onları rediyeleri vesaire. Bu arada da zaten otomatikman ne olacak deliller serdedilecek inşallah. Burada dersi bitiriyoruz. Allahu alemu sallallahu aleyhi ve sallamuhu muhammedin wa